1178 numaralı konu Hazreti Osman'ın bütün geceyi tek rekatta Kur'an'ı hatmederek ihya etmesi. Evet, Hazreti Osman'ın evi asiler tarafından kuşatıldığında hanımı asilere, siz onu öldürmek mi istiyorsunuz? İster öldürünüz, ister bırakınız. Kesinlikle o bütün geceyi bir tek rekatta ihya eder ve o rekatta bütün Kur'an'ı hatmeder." dedi.